Merhaba Açık Radyo'da. Ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Burcu. Bugün 50 kuşağı örgücülüğü üzerine konuşacağız sevgili Yasemin Koç ile. Hoş geldin Yasemin. Merhaba Burcu. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Öncelikle hakkında kısa bir bilgilendirmeyle başlayayım. Ege Üniversitesi'nden 2013 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu Yasemin. 2015 yılında aynı okulda yüksek lisansını. İsmail Gazpıralı'nın eserlerinde Kadın Tipolojisi başlıklı tezle tamamladı. Bilge Karasu yazını üzerine hazırladığı bir doktora tezi var ve yazmaya devam ediyor. 2019'dan itibaren de 9 Eylül Üniversitesi'nde çeşitli dersler yürüttü. Edebiyat, modernleşme ilişkisi, disiplinler öylese edebiyat, toplumsal cinsiyet çalışmaları gibi alanlara odaklanıyor. Çeşitli dergilerde yazıları, kitap sanatımları ve eleştirileri yayınlandı. Evet, biz bugün edebiyat tarihinde büyük bir kırılma yaratan 1950 kuşağı üzerine konuşacağız. Yani dönüp dönüp okuduğumuz, en sevdiğimiz yazarlar listesi yaptığımızda mutlaka büyük çoğunluğunun 50 kuşağından olduğu ve çağdaş birçok yazarın da gene aslında 50 kuşağı yazarlarından beslendiği bir kuşaktan bahsediyoruz ve bir yandan da Hiçbir tanımı sınırlandırmaya kabul etmeyen bir kuşaktan bahsediyoruz aslında. Ama biz gene de tabii eleştirmenler olarak bir şekilde kuşatıp 1950 kuşağı adlandırmasıyla ilerliyoruz. Şimdi edebiyat düzleminden konuşursak bildiğimiz gibi iki koldan ilerleyen bir yapıya sahip eminler. Bu edebiyatı çok güçlü bir yandan devam ediyor ve diğer yandan da biçim, içerik ve işleyiş üzerinden bakınca aslında yeni bir edebi anlayışla karşı karşıyayız. Bu dönüşümü sağlayan nedir diye düşündüğümüzde de 1950'li yıllarda e, Türkiye'deki siyasal ve kültürel atmosferi çözmek gerekiyor sanırım. Dilersen bunu konuşarak başlayalım. Dönemin edebiyatını da etkileyen Eliler Türkiye'si nasıldı? Güzel, Eliler senin de söylediğin gibi e, çok güçlü bir kaynak. Bugüne hala çok fazla yön bir kaynak. Geriye dönüp baktığımızda 50'lerin bugün bile buradan görünüşüyle bile çok dinamik, çok hareketli ama bir yandan da çalkantılı görünen bir dönem olduğunu fark ediyoruz. Burayı konuşurken şunu unutmamak lazım tabii. Sadece Türkiye özelinde bakmamamız gerekiyor. Dünya da genel olarak son derece dinamik, hareketli, hem olumlu hem olumsuz anlamda bir çalkantın içerisinde. Arka pinağında mesela e, psikanalizmin e, ortaya çıkışı, kabullenişi ve yansımaları var sanata, e, felsefeye, bilime. Bir taraftan tabii sürrealizm, dadaizm, kübizm gibi yepyeni şeylerle, yepyeni sanat akımlarıyla karşılaşıyoruz. Öteki taraftan baktığımızda dünya iki tane büyük e, dünya savaşı atlatmış durumda. E, doğal olarak güven, e, inanç, iktidar, otorite gibi şeyler de çok fazla sorgulanıyor. Bu da varoluşçu düşünce gibi e, büyük bir kaynağı aslında ortaya çıkarıyor. Öteki taraftan bakıyoruz Fransa'da e, patlak verdikten sonra yayılan, dalga dalga duyan bir öğrenci hareketi var. Onun getirdiği bir Mayıs hareketi dediğimiz e, sosyalizmle bütünleşen sonrasında bir siyasal e, çalkantı hali de var. Bütün bunları düşündüğümüz zaman üstüne bir de avantaj sanatın bu dönemde e, oluşması, iyice şekillenmesi geliyor işin içerisine tabii. Hepsinin e, bir bütün oluşturmasının neticesinde Türkiye'de o bütünün parçası olarak bu çalkantıdan ve hareketlerden nasibini alıyor aslında. <gülüyor> Nitekim bizde de biliyorsun Demokrat Parti iktidarı var ve çok partili yaşamın başladığı ilk dönemden konuşuyoruz aslında Demokrat Parti dediğimizde ee, üstüne Demokrat Parti'den sonra bir darbe dönemi yaşıyor ülke. her şey arka arkaya gerçekten bir dominatış etkisiyle geliyor. Bir taraftan da bu siyasi çalkantıların yanında çok partili hayatın, çok sesliliğin yeniliğinin yanında sinemalar, tiyatrolar, resim galerileri açılıyor çok sayıda. Bir anda bunlar böyle gerçekten mantar gibi türemeye başlıyorlar. Çok fazla kitap yazılıyor. Kitap sayısında çok artış var çeşitliliğinde. Aynı şekilde dergiler ve gazetelerde de böyle süreli yayıncılıkta da büyük bir gelişme var. Bunlar üzerine hatta hazırlanmış e, güzel tezler ve kitaplar var istatistikleri görmek için. Hakikaten e, renklenme ve çeşitlenme çok artıyor. E şimdi sadece sanattan bakmıyoruz. Bir taraftan kentleşme var. Büyük oranlı bir kentleşme var. E, aynı zamanda o kentleşmenin getirdiği bir gece kondulaşma var. Sürekli bir e, zıtlıklar merkezi gibi ilerliyor. İş, çok büyük e, iç göç dalgaları görüyoruz bu dönemde. Anadolu'dan, Taşra'dan, büyük şehirlere doğru. Sürekli bir beslenme var, hareketlilik var kentte. E, bu çeşitlilik ve artış, bu sürekli hareket eden insan hareket eden mimari hareket eden siyaset gibi şeyler zaten başlı başını hani üzerine odaklanacak bir konu edebiyata gelmeden bile. Bizde <Gülüyor> bizde de, biz de <gülüyor> üniversitelerdeki ortam var. E, burada da büyük değişimler yaşıyoruz. Çünkü bu dönemde e, Demokrat Parti'nin baskısının yoğunlaştığı süreçte yok e, tarafından üniversitelerden gönderilen hocalar var, e, muhalif hocalar var. Bunların e, itirazları, eleştirileri ve isyanları var aslında. E, bu da tabii ki e, devasa bir <gülüyor> şantiye olmuş bir ülkeyi daha da karışık hale getiriyor. Şimdi bu. Eylilerde ülkeye devasa bir şantiye benzetmesi çok kullanılıyor ama bunu sadece köprüler, yollar, gece kondular, şehirler gibi mimari planla düşünmemek gerektiğini hissediyorum ben. Çünkü baktığımızda sadece yıkmak, kurmak, inşa etmek ve bunları çok hızlı ve bir süreklilik içinde yapıyor olmak sadece gerçekten mimari unsurlarla ilgili değil. Yani hocaların gönderilmesi ve yeni kürsülerin kurulması, kürsülerin kapatılması, içeriklerin değişmesi vesaire gibi her şeyde sürekli bir yıkma, yapma, kurma hali var. Ama bu çok hızlı ve temassız bir şekilde ilerliyor maalesef. Buradan baktığımızda bu kurulan ve yıkılan sürekliliği sanırım buradaki dinamizmi ve hareketleri çok yetiştiriyor. E tabii bir yandan da Demokrat Parti'nin iktidara gelirken demokratik daha demokratik olacağız, daha çok sesli olacağız, daha iyi bir yere taşıyacağız hedeflerinin aslında varış noktasının nasıl olduysa bir şekilde kansür ve baskı dönemine dönüştüğünü, otoriterleşmenin çok fazla arttığını, trajikomik bir hale gelecek kadar arttığını görüyoruz aslında. Demokrat Parti'nin itiraz ettiği şey her neyse iddia ettiği başında ona dönüşmesiyle karşılaşıyoruz aslında. Bu da bir taraftan yine o çalkantıyı ve ellerin dinamizmini besliyor tabii ki hem dediğim gibi olumlu hem olumsuz etkilerle beraber bunu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla böyle bakınca hepsine sosyolojik olarak sürekli üzerine düşünebileceğimiz, düşünmemizin de gerektiği ve hep bir şekilde sonunda kendisine dönmemiz gereken bir kaynak gibi geliyor eller. E, bu yüzden de benim özellikle ilgimi çeken bir dönem oluyor. Senin de dediğin gibi e, modern yazarların burada olması da çok önemli ama kökenini burada bulması yani. Ama sadece bu değil. Gerçekten e, sosyolojik anlamda da en az edebiyatta sanatta olduğu kadar büyük oranda e, bugünü anlamak, bugünün kökünün kaynağını, bugünkü yaşananların nerede çıkmaya başladığını anlamak için aslında e, çok kayda değer e, miktarda veri elde edebiliyoruz evlerden. Evet, yani hakikaten bu inşaat benzetmesi de güzel oldu bir yandan. Bir şu açıdan da bakabiliyoruz. Tabii ellilerde yalnızca edebiyatta bir yenileşme yok. Yani sanatın hemen her dalında, işte sinemada bahsettiğim bir resimde görüyoruz bu farklılaşmayı. Tabii biz burada zamanımız yettiğince Türkçe'de yazılan öyküler üzerinden konuşacağız. Evet. 1950 öykücülüğü dediğimizde biz ne anlamalıyız, biçim ve temalar neler, kimleri düşünmeliyiz? Mesela burada hemen Ferdet Etkin'in ün o ünlü cümlesi geliyor. Aklıma hepimiz Sait Faik'ten geliyoruz ifadesi. Evet bunda böyle hakikaten çok şık bir yan var. Hepimiz kullanıyoruz, çok da seviyoruz anmayı. Ama bu cümleyle bizi götürmek istediği yer neresi? Yani ipekli Mendil'de ya da Semaver'deki hislere mi gitmemiz gerekiyor? Yüzumsuz adamla dolaşırken onu düşündüklerine mi bakmamız gerekiyor? Yoksa Alemdağ'da var bir yılandaki o işte her şeyi bitiren sevgiden de bahsettiği o karamsar havaya ve gerçek üstücü yapıyor mu gitmemiz gerekiyor? Yahut, tamamına mı gitmeliyiz acaba bunların? <gülüyor> bu sanırım en zor soru olabilir şu an <gülüyor> benim için. Çünkü bunları e, keskin bir biçimde ayırmak takdir edersin ki çok zor. <gülüyor> e, çok klişe bir benzetmemiz vardır ya özellikle edebiyatla ilgilenenler için. E, bu edebi gelenek bir çığ etkisiyle yani kar toplumdan çığa dönüşerek geliyor. O yüzden parçalara bölmek, e, ayırmak biraz zor. Ama tabii ki 50 kuşan üzerine bu kadar okuyan çalışma alanındaki yazarı da 50 kuşağından biri seçmiş olan bu konuda çeşitli dersler veren biri olarak bir kişisel olarak bir yorum yapabilirim. Bir oy hakkı kullanabilirim sanırım. Böyle baktığımızda Saitfay'ın paltosundan bahsederken tabii ki Alemda çizgisinin çok daha belirgin, çok daha açık olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hem metnin üstünden hem sezgisel olarak da böyle. Çünkü baktığımızda şu var, 50 kuşağının en önemli özelliklerinden biri sanırım avangard olmaları. Yani değiştiren, dönüştüren, yeri geldiğinde yıkarak değiştiren, dönüştüren, çok öncü bir kuşak olmaları ile ilgili ve böyle baktığımızda Said Fay'ın, kendi edebiyat çizgisi içerisinde de e, Alem kendisine yönelttiği bir avantaj tutum aynı zamanda. Öyle bir metin. E, o yüzden sanırım diğerlerinden e, mutlaka bir adım öne geçecektir alamda tabi Tabii bundan önceki e, metinlerinde kurduğu dilin, o Sayit Bey'in kendine has dünyasının, bugün hala aynı kıymetle görebildiğimiz dünyanın öncülüğü var. Bunu kabul etmeliyiz. E, bu da çok açık görünüyor. Yani bahsettiğim İpekli Mendil gibi mesela ya da Semalar gibi ama e, Alemdağ dediğimizde modern edebiyat için, dolayısıyla 50 kuşağı için daha çok e, rotadan çıkma hali, dümeni keskin bir şekilde kırma hali gibi görüyorum ben bunu. O yüzden evet rotanın kendisi çok kıymetli olsa da e, oradaki kırılmayı Alemdağ'la olmak gerekiyor sanırım. Biz nitekim derslerde de öğrencilerle okuduğumuz ilk metni Alemdağ olarak seçiyoruz. Ee, üstelik 50'lerin ilk yıllarında başında, başlarında yayınlanmasına rağmen e, yani 50 çizgisini henüz oturtmamış olmamıza rağmen yine de Alemdağ'la başlatır Çünkü metinler sılık üzerinden de baktığımızda hem dilde hem içerikte diğer bütün metinlerde o kuşaktaki Alemdağ'ın etkisini o kadar çok görüyoruz ki hani, o taşı oradan çıkartamıyoruz aslında. Yani şöyle diyebiliriz belki bir benzetme olacaksa. E, Said Faye'in diğer metinleri de tabii içimize giydiğimiz o pal pantolonlar, gömlekler, kazaklar, elbiseler gibi olabilir ama biz bir paltodan bahsediyorsak, o kapsayacak paltodan, e, ben yine en güçlü adayımın Alem'de olduğunu söyleyebilirim. Mesela bununla ilgili Demir Özlü'nün de e, dile getirdiği bir cümle var. Diyor ki Yeni Ufuklar dergisinde, dönemin e, meşhur dergilerinden birinde diyor ki Alenda için önümüzdeki kalıplaşmış rasyoneli yıktı. Bize duyuşun, bireyliğin yaratmanın yollarını açtı. Yani çok açık söylediği bir şey. Nitekim Karasu aynı şekilde Said ilk dönem hikayelerini biraz eleştiriyor. Diyor ki anlatılmak istenenin anlatılandan önde koştu hikayeler bunlar. E, bu öykülerde dil sürekli sık sık soluk kesilmesine yeniliyor aslında. İçeriye yetişemiyor diyor dil. Böyle bir tespiti var. Fakat son yıllarda Sait Faik'teki dilin sürüklenmekten kurtulduğunu ve çok daha incelikli, e, indenin imkanlarıyla daha fazla donanmış, bütüncül bir hal aldığını da söylüyor Bilge Karosu aynı şekilde. E, tabii bu son yıllardan kastımın büyük oranda alemde olduğunu da anlıyoruz aslında. Zaten yazarın da e, ölümünden önce yazdığı son metnin bütün bunlara bakınca e, Alamdığım bu son kitap olduğunda düşününce e, dilin ve anlatımın çok parlak bir noktası olduğunu yani aslında Sait Faik'ince bir tür magnum opus haline geldiğini görüyoruz <gülüyor> Alamdağ Bekir'in. Ee, anlatılanlar da hem içerik de yani anlatılanlar, hem açık bir yapıt olarak çok fazla okuma çeşitliliği sağlaması, sunmasıyla da, da alim yine önce avantgard bir metin. Yani düşününce sadece e, panço karakteri bile her okumada, yani her düzeyden okurda başka başka ihtimalleri, ingeleri getiriyor peşinde. Herkes panço'yu başka bir yere koyuyor. Bu kadar e, aslında çeşitliliğe açık bir metin, açık gerçekten kelimenin tamam, tam anlamıyla açık bir metin. E, zaten ellerinle modern edebiyatında e, en çok dikkat çeken yanı açık olması belki her şey açık olması biçim ve e, içerikten konuşalım dedim onu da e, şöyle biraz değinelim o zaman e, ellerde biçim çok ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Her şeyden önce klasikleşen o hikaye yapısı, tahkiye etme yöntemi falan diye de bildiğimiz yapıyı kırmaya başlıyorlar. Ciddi oranda bundan vazgeçiyorlar bakınca. Yani bir metin nasıl başlar, nasıl devam eder, nasıl biter, kendini nasıl okutur gibi e, klişe soruların standartlarını bozuyorlar. Bu formülü ortadan kaldırıyorlar. Tabii sadece biçimi değil, onu bozunca cümlenin yapısını da söküyorlar, bozuyorlar, eksiltiyorlar, hatta didik didik ediyorlar. Bir, bir nevi talan etme var burada yapıya dair ne bileyim mesela yazım kurallarını bilinçli bir şekilde delikleşik edebiliyorlar. Zamandaki o sapmaların ileri geri hareketlerin çok arttığını görüyoruz yine bu dönemde. Kullanılan yeni sözcük sayısı e, yükseliyor. Bir taraftan da var olan sözcükleri alışıldık olanın dışında anlatıyorlar ve kullanıyorlar. Bu da bir yenilik getiriyor tabii ki. Dilde büyük bir imgeselleşme, şiirleşme görüyoruz. İç monolog, bilinç akışı gibi yeni tekniklerin hepsi coşkuyla kullanılıyor. Yani çok fazla şey sayabiliriz detaya girersek ama evet. genel olarak çok büyük bir deneysel oyun alanıyla karşılaşıyoruz. Ve burada asıl değinmek istediğim şey şu. Aslında içerikte anlamsızlık, buhran, endişe, korku gibi sorunlu cinsellik algıları, şiddet, saldırganlık, intihar, hala yani ...yaratına gelebilecek o e, birçok karanlık ve yeni ve kentli insanın e, fikirleri çok fazla giriyor içeriye ama... ...buradaki en önemli şey bence şu, biçimin içeriği bu kadar iyi desteklediği, bu kadar iyi kaynaştığı... ...hani birbiriyle bu kadar iç içe geçerek yaşandığı ilk dönem olarak görüyorum ben elli kuşağını. Evet biz bir modernleşmeyi tanzimat çizgisine koyuyor olabiliriz ama gerçek anlamda asıl yenilikle modernleşmeyi elliye koymamızın sebebi sanırım bu olsa gerek. Bu kadar iyi bir biçim asından dolayı. Eee aylaklar var bu dönemde. öfkeli insanlar bunu almışlar giriyor dünyamıza mesela. E, bir de şunu ben e, değinmeyi çok istiyorum. Elli kuşağın yönatılan haksız suçlama bir eleştiri olduğu fikrine sahibim. Biraz duygusallaşıyorum galiba burada mı? yani elli kuşağına çok birey odaklı olmak, bireyi eksene almak üzerinden biraz böyle hani dünyadan, toplumdan kopuk tabii o başta söylediğim e, köy edebiyatı, köy çatışması falan bunlar da bunu pekiştiriyor da bu dönemde. Bugün bile hala aynı hatanın sık sık yapıldığını görüyorum maalesef. Birey edebiyatı olarak anlattıkları elliler aslında hiç birey edebiyatlı değil yani. O kadardan ibaret değil. Çünkü sadece kentli bireyle ilgilenen bir kuşak değiller. Yani ötekilik mevzusundan, azınlıklar meselesine, iktidar ve otoriteye duyulan tepkilerden içindeki feminist harekete feminist tonlara kadar o kadar çok e, toplumsal politik bir kuşak özelliği taşıyor ki aslında bireyi anlatan ama e, bugün çok kullandığımız hani, özel olan politiktir şiarını da aslında uygulayarak bireyden çok fazla toplumsal meseleye giden de bir kuşak e, Sevgi Soysal, Leyler Bil, Ferit Edgü Hüsat Obener Bilge Karasu, Sevin Burak, Demir Özlü, Seyyas Kayacan yani say say bitmez. Çok fazla gerçekten senin de dediğin gibi kıymetli isim içinde taşıyor bu kuşağı. Şimdi isimlere odaklanmadan evvel bir şarkı arası verelim ve senin seçtiğin şarkıyı dinleyelim. Laura Marlin, What You Wrote. Merhaba tekrar Yasemin Koç ile sohbetimize devam ediyoruz. İlk bölümde 50 kuşağının kültürel ve siyasal ortamına baktık. Şimdi isimlere odaklanabiliriz. Evet, e, Türkçe edebiyatında seyrini değiştiren çok önemli isimleri andık. Tabii burada herkes konuşmak çok mümkün olmayacak. O nedenle ben konuyu birazcık daha sınırlandırıp kadın yazısına e, çekeyim. Genelde 50 kuşağı dendiğinde akla ilk gelen isimler erkek yazarlar oluyor ve aslında o dönem edebiyatını domine eden isimler bunlar. Kadının yazarların da bir şekilde o ortamda mücadeleyle kendilerine yaratmaya çalıştığını okuyoruz. Bu anlamda hatta en çarpıcı örneklerden biri de Leyla bir kötülük denemesinde anlattığı Tanrıçay yani Ecaihan olarak bildiğimiz... Hal böyleyken bu mücadelede Nezihe Meriçten itibaren hangi yazarları görüyoruz 60'larda düşen hatta günümüze kadar bir harita çıkarmaya çalışsak kimleri alabiliriz e, Leyla Erbil'in oldukça sert bir eleştirisi var bahsettiğim metinde gerçekten ve evet haklısın da. E, eller maalesef erkek bir edebi yapın. Erkek bir kanonun domini bir dönem. Bu mesele olduğunu değinmek hatta epeyce isyan etmek de bir kadın olarak fakat dikkatimi erkeklerden almayı ve kadınları yönetmeyi tercih ediyorum. Bu hakkın kullanmak istiyorum. Bütün bu kanonlaşmaya rağmen çünkü ciddi bir direniş, itaatsizlik ve kendini var etme çabası da var bu dönemde. Leyla Erbil'e bir daha hiçbir ödülü aday olmam dedikten, Sevin Burak'a hak ettiği ödülü alamadığını düşündüğü için 17 yıl boyunca yazmaya ara Tan. sevgi soysal isyankar bir neşeye sürükleyen ellilerin erkekleri her şeye rağmen onların başarısını yazma tutkusunu da bastıramamışlar. Neziye için bu noktada bu çizgide bir adım daha geriye koyarak, kadın yazının asıl sesini bu dönemde sevgi soysal Sevin Burak ve Leyla Erbil'den oluşan bir zemine kurmayı tercih ederim. Tabi ardından 60'lar 70'ler 80'ler de gelecek bugüne dek varacağız ama Tezer Özlü, Firuzan, Adalet Ağolu, Tom Suyar, Selçuk Baran, Nilgün Marmara, Gülten Akın, Diden Madak yani sayısız e, isim var burada. Deyim yerindeyse yüksek sesle konuşan. Burada olduğunda, var olduğunda ısrar eden kadınlar bunlar. Erkek bir kanunu her fırsatta yumruklayan, parça parça aşındıran, kendini dişiyle, tırmerle var eden insanlardan bahsediyor. Daha da önemlisi bugünkü kadın yazısında da büyük oranda güç verenler ellilerdekilerin mücadelesi. Evet, yani e, belki tehlikeli ama ben e, şöyle bir yorum ıı, yaparak sorayım son sorumu. Kadın yazarların metinlerinde böyle mutlaka bir oyuk açtıklarını düşünüyorum ve bu oyu da daima derinleştirmeye çalışıyorlar. Yani bu oy, oyma eyleminde de aslında takvime karşı, dayatılan her şeye karşı bir direniş temsili oyma eyleminin kendisi. Sadece söz sahibi olarak değil de metnin içinde yeniden ve yeniden eyleyen olmak. Aslında kadının hayatındaki... Hayatın içindeki konumunu da e, hatırlatıyor. E, günümüze uzanan haritada Neziyemer Çileylar, Beyseyim Burak saydığımız diğer e, yazarların da kendi oyuklarından duyurdukları sesler, sözler nelerdir? Yani kimler hangi konulara yoğunlaşıyorlar? Gerçekten de her biri kendi oyunu getirip katıyor bu akışın içine haklısın yorumunda. Hepsine değinmek pek mümkün değil kısa bir sürede ama 50 kuşağına odaklanarak söyleyeceksek e, kısaca bahsedebiliriz. E, Leyla Erbil'in çok belirgin bir politik duruşu var mesela. Doğrudan Türkiye İşçi Partisi ile olan bağlantısını ya da Marx'tan beslenen metinlerini kastetmiyorum burada sadece. Daha bütüncül olarak baba, aile gibi kavramlar üzerinden her tür otoriteye, tahakküme karşı duruşunu düşünmek lazım Leyla Erbil'in. Edebiyat ödüllerindeki jüller bile bundan nasibini alıyor mesela. Özellikle bu baba, aile, evlilik, atar ki gibi birbiriyle bağlantılı e, denetleme mekanizmalarına karşı alaycılığı ve yıkıcılığı hep dikkatini çekiyor Leyla Erbil'in. Yine Sevgi Soysal'ın 12 Mart döneminde yaşadıkları var, tutukluluk süreci var tabii hemen aklımıza gelen e, bir darbe edebiyatı, darbelerle sekteye uğrayan bir hayat var. Onu da düşünmek lazım ve Benitekim o da bir taraftan bu siyasi duruşu kadar annelik meselesini kamusal alana çıkamayan, kamusal alana taşmak isteyen kadınları sınırı aşan yani pencerelerden sokağa taşan hatta mutfağa ateşe veren ya da mutfak yapma kan sıçratan kadınları yazıyor sevgili Soysal. Yani aslında sayısız Tenterosa'yı ve Tenterosa meselesini getirip bizim oyumuz olarak yerleştiriyor devriyetin içerisine dişil bir isyan o. Gündelik e, rutin içinden fışkıran dişil isyanını sevgi soysalını düşünebiliriz. Sevim Burak keza bambaşka uyuklara sahip. Özellikle de minor bir dil olarak ortaya çıkardı ötekilikleri yani Yahudi kimliği gibi, kadın olmak gibi imparatorluktan cumhuriyete değişen o Yahudi toplumunun meseleleri gibi konuları getirip oyarak içeri açıyor aslında. Bir taraftan da rutinin içinde evlilikte ve e, ailede boğulan ve deliren kadınlar, sınırlara itilen kadınlar var yine Sevim, e, sevim Burak'ta. Onlar da onun oyuklarından birisi. Buhranlı annelik rolleri nitekim. Neziye e baktığımızda biraz daha Anadolu'ya, taşraya, köy ve kasabalara uzanıyoruz. Oradaki sıkışmışlık hissinin çok daha baskın olduğunu görüyoruz. Belki daha küçük insanlar mı demeliyiz? Daha az okumuş belki. Kaderi tamamen başkalarınca çizilmiş kadınları daha sık görüyoruz Neziye Meriç'te. Onlar ellerindekiyle yetinmeye çalışan küçük mutlulukların peşindeki ama içten içe huzursuz, mutsuz ve sorgulayan yalnız kadınlar bunlar. Bir farkla işin kötü tarafı şu. Neziye kadın karakterleri çoğunlukla o pencerelerden sokağa taşamayan ...oluyorlar. Kucaklarında bir hayal kırıklığıyla evin bir köşesinde sıkışık kalan o patlayamayan düdüklü tencereler gibi olan kadınları görüyoruz daha çok. Bu geldiğimiz noktada bugün bu sıkışmayı reddeden kadınların sesi çok daha güçlü tabii ki. E, hayatın her alanında olduğu gibi edebiyatta da güçlü. Hem yazarken hem yazın dünyasında ayakta kalmaya çalışırken. Kadın yazarların işarelerinin sayısındaki artış büyük ödül girebilmeleri ve tabii ödülleri alabilmeleri de bu yıllar süren mücadelenin sonucu 50'lerden ve hatta daha öncesinden de başlattığımız 50'lerde büyük ivmeler kazanan ve bugüne gelen kadın hareketinin sonucu aslında bunlar. Bu mücadelede de adımlandığımız 50 kuşağı kadınların çok büyük bir itici güç olduğunu düşünüyorum bu yılda. Evet yani hem kadın yazısının hem bugünkü edebiyatın ve sanatın anlaşılabilmesi için de bizim böyle hep, senin de dediğin gibi bir kaynak gibi hep elli kuşağına e, gitmemiz gerekiyor gerçekten. E, programımızın sonuna geldik e, bugün. E, sohbetin için çok teşekkür ediyorum. Yasemin. Yani eklemek istediğim bir şey varsa e, tabii ekleyebilirsin. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sevindim burada olmaktan. Teşekkürler. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün Yasemin Koç ile 1950 Kuşağı Öykücülüğü üzerine konuştuk. Bir sonraki programdan görüşmek üzere. Hoşçakalın.